Doğuya niye gelmişlerdi, meçhul. Fransa'da laf olsun diye bir yıl kalmışlar, sonra da polo oynanan, har vurup harman savrulan çevreler arasında dolanıp durmuşlardı. Daisy telefonda, bu sefer artık temelli demişti ya, aklım yatmamıştı pek. Daisy'nin hesabı neydi bilmem ama bence Tom bir daha ele geçmez bir futbol maçının can alıcı dağdağısı ardında pervasızca öyle sürüklenip gitmeye mahkumdu. Uzatmayalım. Sıcak, esintili bir akşam tanıdığım bu iki eski dostu görmeye otomobille istiğe e geçtim. Evleri sandığımdan da özentiliydi. Sömürge George'u denen üslupta Koya bakan, kırmızı beyazlı, şipşirin bir malikane. Çimenlik, kumsaldan başlayıp güneş saatlerinin, tuğla yolların, alev alev tarhlarının üstünden atlayarak cümle kapısına bir 400 metre kadar seyirtiyor, tam eve ulaştığı yerde de hızını alamamış gibi ışıltılı asmalarla örtülü duvara abanıyordu. Yapının ön yüzü, camları yaldıza kesmiş öyle, o sıcak, esintili ikindiye karşı ardına kadar açık duran bir sıra kanatlı pencereyle bölüklenmişti. Tom, Bakın'ın süvari kılığıyla sundurmada ayaklarını iki yana açmış duruyordu. New Haven'dan çıkalı bir hayli değişmişti. Otuzunda, boylu poslu, haşin ağızlı, azametli bir adamdı artık. Bir çift kibirli bütün yüzüne buyruk, pırıldak göz onu her daim öne eğiliyormuş gibi gösteriyordu. Süvari kılığının kadınsı cekesi bile o vücudunun korkunç gücünü gizleyemiyordu. Bacakları parıltılı çizmelerini kaytanlarını koparırcasına doldurmuştu. Omzunu oynattığında incecik ceketi altından bir alay kasın oynadığı görünüyordu. Korkunç güçlü bir vücuttu bu, amansız bir vücut. Konuşurken ki boğuk, kısık sesi kavgacılıktan yana yarattığı izlenimi keskinleştiriyordu. Hoşlandığı insanlara bile pederane bir horlukla yukarıdan sesleniyordu. Tevekkili onca insanın hışmını üstüne çekmemişti New Haven'da. Bak ama sırf senden daha kuvvetliyim, daha erkeğim diye bir meselede benim fikrimi kabul etmen gerekmez der gibi bir hali vardı. Son sınıfta aynı derneğe üyeydik. Sıkı fıkı olmadık ama bakardım da beni hoş tutar, o kendine özgü, ters, kafa tutucu pervasızlığıyla ondan hoşlanayım isterdi. Güneşli Revak'ta bir iki dakika konuştuk. Gözlerini dört yana fırfır döndürerek. ''Buradaki yerimiz iyidir.'' dedi. Kolumdan tutup döndürdü beni. Elinin keskiniyle çukur İtalyan bahçesini buram buram kokan iki dönümlük güllüğü açıkta gelgitle sallanan küt burunlu motoru içine almacasına öndeki manzarayı şöyle bir harmanladı. ''Petrolcu demeyininmiş eskiden.'' Beni efendice ama apansız döndürüverdi yeniden. İçeri girelim dedi. Yüksek tavanlı bir koridordan girdik. İki uçtaki kanatlı pencerelerle ekleştirilmiş gül renkli bir yere girdik. Pencereler aralıktı. Evin içine yürür gibi görünen dışarıdaki çimlerin yeşiline karşı akbak duruyordu kanatları. Odanın içinden bir esinti geçti. Bir uçtaki perdeleri içeri, öbür uçtaki soluk bayraklar gibi dışarıya üfürdü. Tavanın donmuş düğün pastasına kışlarına doğru dalgalandırdı. Sonra da güves halıyı su üstünden geçmişçesine gölgeliyerek yapraklandırdı. Odada hiç kıpırdamayan tek şey iki genç kadının sanki demirli bir balonmuşçasına üstüne tünedikleri. Kocaman sedirdi. İkisi de beyazlar giymişti. Evin çevresinde kısa bir uçuştan sonra sanki daha demin geriye savrulmuşlar gibi entarileri yapraklanıyor, çırpışıyordu. Bir ara perdelerin rüzgarda çıkardıkları sesi duvardaki resmin iniltisini dinlemeye dalmış olacağım. Derken bir şey güm etti. Tom Bakın'ın camları kapadı. Böylece kuyruğu kıstırılan rüzgar oracıkta ölü verdi. Perdeler, halı, iki genç kadın yavaşça yere balonlandılar. Kadınların daha genç olanını tanımıyordum. Sedirin kendinden yana köşesinde boylu boyunca uzanmış, kıpırdanmıyordu bile. Cenesini hafifçe kaldırmıştı. Sanki üstünde ha desen düşecek bir şey vardı dengelediği. Gözünün ucuyla beni görmüşse bile hiç oralı olmadı. O kadar ki şaşkınlığından rahatsız ettim sizi diye özürler mırıldanmaya davrandım. Öbürü, Daisy yerinde doğrulacak oldu. Kalkmadan olmayacak der gibi hafifçe öne eğildi. Derken bir kahkaha attı. Çocukça şirin bir kahkaha. Ben de kahkayı bastım, yürüdüm odanın ortasına. Felce uğradım sevinçten. Pek nükteli bir şey söylemiş gibi güldü yine. Bir an elimi elinde tuttu, başını kaldırıp emin ol dünyada en çok görmek istediğim insan sendin demecesine yüzüme uzun uzun baktı. Huy etmiş bunu kendine. Dengelenen hanımın soyadının Baker olduğunu bir mırıltıyla imledi. Deyzenin böyle mırıltıyla konuşması, karşısındakiler kendine doğru eğilsin içinmiş. Bu, adetinin sevimliliğini hiç de azaltmayan yersiz bir tenkit tabii. Her neyse, Miss Baker'ın dudakları oynadı. Başını belli belirsiz salladı bana. Derken kafasını yeniden geriye attı. Dengelediği nesne çenesinden azıcık kaydı herhalde. Ürkmüş olacak. Dudaklarımda bir özür daha belirdi. Kendine yeterliyi böyle tümliye bindirmiş birini görünce afal bir hayranlığa düşmekten kendime alamadım. Yeğenime döndüm yeniden. O yürek kaldırıcı alçak sesiyle bana sorular sormaya başladı. İnişine çıkışına kulak kesildiğimiz sesler vardır ya, Hani sanki dile getirdikleri her söz bir daha çalınamayacak bir beste. Yüzü aydınlık şeylerle, aydınlık gözleri ve istekli ağzıyla hüzünlü ve güzeldi. Yine de ona tutkun erkeklerin hatırdan çıkaramadıkları bir coşkunluk vardı sesinde. Ezgili bir dürtü, fısıltılı bir dinle çağrısı. Hani şen taşkın şeyler yapmış da yine böyle şen taşkın şeylerin neredeyse sökün edici vadi vardı sesinde. Doğuya gelirken yolda günü birliğine Chicago’ya uğradığımda nasıl bir alay insanın ona sevgiler gönderdiğini anlattım. Sahi beni özlemişler mi diye haykırdı. Perişan halde şehir Bütün arabaların sol arka tekerlekleri yaz belirtisi olarak karalara boyalı. Kuzey kıyısı boyunca sabahlara kadar her gece bir hüngürtüdür gidiyor. Harika Tom hadi dönelim geri yarın ama derken yerli yersiz bebeğimi bir görsen verdi. Nerede görelim hadi. Uyuyor şimdi üç yaşına girdi. Görmemiş miydin daha önce? ''Yok, görülecek şey, öyle.'' Odanın içinde tedirgin dönen Tom Bucking'in yanımda durdu, elini omzuma koydu. ''Ne iş tutuyorsun Nick?'' dedi. ''Borsacı oldum. Kimin yanında çalışıyorsun?'' Söyledim. ''Duymadım adlarını hiç.'' diye kestirip attı. ''İçerledim.'' ''Duyarsın.'' dedim tersçe. Doğuda daha kalmaya niyetim varsa duyarsın elbet bir gün. "Oo" dedi. "Hiç merak etme sen. Gidicilerden değilim ben." Bir deyziye bir bana baktı. Lafın uzamasına karşı tetikteymiş gibi. "Şuradan şuraya kımıldarsam bana da adam demesinler." Tam bu sırada Miss Baker apansız öyle "Yaşa" di verdi. İrkildim bayağı. Ben odaya gireli ağzını ilk açışıydı bu. Kendi de şaşaladı. Belli, bir dizi tez, marifetli hareketle odanın ortasında boy gösteriverdi. Tutuldu her yerim diye yakındı. Şu sedirin üstünde yatmaktan bir hal oldum. Kendi kabahatin dedi teyzi. Sabahtan beri New York'a gidelim diye ne diller döktüm sana. Tam o sırada kokteyller geldi içerden. Teşekkür ederim istemem dedi Miss Baker. Sıkı antrenmana girdim. Ev sahibi inanmazmış gibi şöyle bir baktı. Gülüm bari dedi. Kadehin dibinde kalan bir iki damlaymış gibi onca içkiyi dikiverdi. Nasıl oluyor da beceriyorsun bu işi ben ona şaşıyorum zaten. Miss Baker'a baktım. Becerdiği iş acaba ne diye. Gözlerimi ayıramadım. İnce, uzun, ufarak memeli bir kızdı. Subay adayları gibi omuzlarını geriye attığı için boynunun dikliği büsbütün belli oluyordu. Güneş çipili, kül renkli gözleri, soluk, sevimli, hoşnutsuz yüzünden doğru kabalığa düşmeyen bir merakla bana karşılık verdi. Kendini ya da resmini daha önce bir yerde görmüş olduğumu söktüm. West İk'te mi oturuyorsunuz diye hor görürcesine sordu. Bir tanıdığım vardır benim orada. Yeni taşındım da. Canım Gatsby'yi tanımayan var mı? Gatsby mi? diye sordu teyzi. Hangi Gatsby? Komşum olduğunu söylemeye vakit kalmadı. Sofraya çağırdılar. Tom Bucken'ın kaskın kolunu koluma geçirip ''Bir dama taşını bir kareden öbürüne sürüyormuş gibi beni odadan dışarı sürükleyiverdi.''